Ee, bu konudaki haberleri e, size aktarmaya çalışacağız. Ee, Bulut, e, yine biraz Türkiye'den başlayalım. Aslında hem Türkiye'den hem de dünyadan başlamış oluyoruz. Türkiye evet, geçen hafta COP22'yi düzenledi. Şimdi bu konuda büyük karışıklık oldu. COP22 haberlerini hatta bana da Mesajlar geldi ya bir KOP onda, evet. düzenlemiştiniz bu nasıl oldu diye. Şu onu sorayım ben sana bunun farkını ikisi evet. bunların hepsi bir taraflar müzakeresi evet. ama ne farkı var öyle evet. başlayalım. Şimdi e, bunu bir anlatmakta fayda var bu tür kafa karışıklarını çözmek ve daha iyi anlayabilmek için. Bildiğiniz gibi KOP aslında Conference of Parties yani taraflar konferansı demek ve Birleşmiş Milletler'in birçok çerçeve sözleşmesi var. Mesela biyolojik çeşitlilikle ilgili bir çerçeve sözleşmesi var. Bunların hepsinin de taraflar konferansı yani COP'ları düzenleniyor. Bizim bildiğimiz yani COP26 geçtiğimiz aylarda yaşanan hani ayrıntısıyla, başında, evet. ayrıntısıyla aktarmaya çalıştığımız COP26 mesela iklim değişikliği çerçeve sözleşmesiyle ilgiliydi. Şimdi Antalya'da düzenlenen, Türkiye'de düzenlendi bu. COP22 ise e, tam ismi şöyle Barcelona Sözleşmesi olarak geçiyor kısa adı bu. Evet. Fakat asıl ismi, açık açık ismi Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması sözleşmesi. Hı hı. Şimdi ilginç bir şekilde bu da COP. İşte bu da COP22 yani. Onun, ya bunların isimleri aynı amaçları farklı. Yani ya e, her bunu, çerçeve indirdikleri... Evet. Her çerçeve sözleşme için ayrı hı hı. E, taraflar konferansı düzenleniyor Yani bu sözleşmeye taraf oranlar bir araya geliyorlar. E, zaten bu Akdeniz'le ilgili olduğu için tüm dünyayı da kapsayan bir sözleşme değil. Evet. E, Birleşmiş Milletler'in genel Denizler Sözleşmesi'nin bir parçası gibi düşünülebilir. Hı hı. Sözleşmeye 21 ülke ve Avrupa Birliği dahil. Yani e, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, ülkeler ve Avrupa Birliği diyebiliriz. Ee, biraz o konuda bilgi vermek e, hani gerektiğini duyduk. Duydum ben bunu hissettim. Bir iki kişi dediğim gibi sordu bana. E, 1974'e kadar uzanıyor aslında bu çerçeve sözleşmenin e, tarihi. Bölgesel Denizler Programı olarak ilk çıkmış ve Akdeniz'deki gemilerin, uçakların ve taşıtlarının yol açtığı kirlenmeyi önleyerek ve azaltarak Akdeniz'in korunması hedefiymiş temel olarak. Daha sonra bu Akdeniz eylem planına dönüşmüş 1975 yılında. Daha sonra da 1978-76 yılında Barcelona'da Akdeniz'in kirliliğe karşı korunma sözleşmesi haline gelmiş. Barcelona'da olduğu Barcelona için de sözleşmesi, sözleşmesi deniyormuş. 1978 yılında da yürürlüğe girmiş. E, bu COP22'nin yani bu Antalya'da düzenlenen toplantının önemli çıktılarını biraz konuşalım istersen. Hı hı hı. Neler vardı Bulut? Şimdi şu, şunu söyleyelim. ve sefer konferansın sonucunda Akdeniz'de kükürt emisyon kontrol alanı ilan edilmesi kararı alındı. Evet bu böyle çok e, şey sülfür dioksit kükürt Hı -hı. dediğimiz aslında Hı -hı. E, ve bu işte 21 ülkenin e, Akdeniz'deki gemi yakıtlarında kükürt içeriğini yüzde 0.5'ten yüzde düşürmesi gibi Hı -hı. bu hani bize önemsiz yani e, önemini böyle kolayca anlamak mümkün değil ama oldukça e, şeyle karşılandı yani e, denizcilik e, emisyonları açısından çok ciddi bir aslında. Kirlilik azaltımı anlamına geliyor bu. Hı hı. Ama e, şu anda bu e, buradan çıkmış ama Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne sunuluyormuş. O karar evet. E, karar onay için Uluslararası evet, Denizcilik yani Örgütü'ne sunulacak. Herhalde oradan geçeceğini düşünüyorlar. Bu konuda bir sorun olmadığını düşünüyorlar. Ocak 2025'te yürürlüğe girecek bu Eğer arada. Eğer onaylanırsa. onaylanırsa, onaylanırsa... Yani çünkü bunu geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Belki dinleyicilerimiz hatırlar. Uluslararası Denizcilik Örgütü kendi e, kar, emisyon azaltım hedefini revize etmek için 2023 tarihini vermişti ki bu sadece revize için bile çok geç bir tarih. Bizim hani böyle bir hep hani bahsettiğimiz bu aciliyet vurgusunu bunu da göz önünde bulundurursak çok ciddi anlamda geç bir tarih. Yani umarız e, uluslararası denizcilik örgütü oradaki yavaş adımlarını burada da göstermez. Yani şunu görüyoruz aslında sık sık yaptığımız haberlerden bu ulaşım e, özel hem iklim değişikliği hem çevresel kirlilik açısından. Uzun bir süre daha başımıza dert olmaya devam edecek gibi diriliş gösteriyor aslında bence. Evet. Aynı enerji sektörünün fosil yakıtların gösterdiği gibi e, ulaşım da fosil yakıtlara son derece bağlı, e, petrole bağlı yani e, bir e, sektör ve e, bu konuda e, ciddi ve tahmin ettiğimizden daha büyük emisyon kaynağı. Ve bu konuda da direniş gösteriyor. Biraz zaman alacak gibi. Evet bu çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Biyolojik çeşitlilik açısından da tek kararı tabii ki bu değil. Bu en temel çıktılarından biri olduğu için söylüyoruz. Ama biyolojik çeşitlilik açısından da önemli gelişmeler olmuş. COP22'de notlara baktım ben. E, 2020 sonrası stratejik eylem planı. E, biyo çeşitlilik açısından korunma e, açısından Akdeniz ile ilgili bir eylem planını da ortaya konduğu e, söz ediliyor sonuçlar açısından. O zaman şimdi kısa bir müzik arası verelim. E, Reno Garcia Fons'tan e, Alja Miadoyu dinliyoruz. Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor. E, bu içerisinde bulunduğumuz Akbela Ormanı ile alakalı önemli bir gelişme oldu. Önce e, bir hatırlatma ufak bir hatırlatma da yapmış olalım böylece. Akbela Ormanı Muğla'da bulunuyor. Bir bununla başlayalım. E, İkizköy Mahallesi'ne bağlı Orada bulunan iki adet termik santral, Yeniköy, Kemerköy termik santraline bağlı buradaki Linyit madeni için bir çalışma yapmak istiyorlar. Bu madene ulaşmak için de bölgedeki bulunan Akbelen Ormanı'nın yeryüzünden silinmesi gerekiyor öyle söyleyelim. Aynı zamanda köyü de siliyorlar ama bir yandan. Evet evet yani geçtiğimiz hafta onu da paylaşmıştık. Köyde diğer onun çevresinde bulunan bir köyde bir yıkım başlamıştı. Orköy 2019'da zaten boşaltılmıştır. O yıkımı da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti. Şimdi bu Akbelen Ormanı için 7 Eylül'de bir bilirkişi keşfi gerçekleştirilmişti. Bu bilirkişi keşfi de oldukça sorunluydu aslında bakarsak. Yani öncelikle Davacı Kardok Derneği alana alınmadığı işte birçok bu hakim naip üyeydi yanlış hatırlamıyorsam. Oldukça hakaretlere varan e, kelimelerle davalara, davacılara e, seslendi. Ve orada bir arbede yaşandı. E, Akbelen savunucuları da ikiz göç Çevre Komitesi de e, ve işte Kardok'ta bu keşfin tekrarlanması için e, hamlede bulunmuştu. Oradan güzel bir haber geldi bu hafta. Ve e, bu keşfin tekrarlanması yönünde bir karar çıktı Muğla Birinci İdare Mahkemesi tarafından. İnşallah aynı şekilde bir keşif olmaz e, evet, diyoruz. Evet. Yani burada o... e, yurttaşlar köylüler orada yaşayanlar hı hı. E, sonuna kadar uğraşıyorlar ve o kadar haklılar ki yani dünyanın en güzel ormanlarından birini e, yok etmek yok et yavaş. yani limit çıkaracağız diye yani tamamen artık e, tarihten neredeyse silinmiş hı hı. E, bir kaynak için e, dünya e, dünyanın en güzel ormanlarından birini yok etmeye çalışıyorlar yani akıl e, alacak gibi değil aslında ama inanılmaz bir güç kullanılıyor buradaki yurtaşlara gerçekten hani fiili müdahaleler uygulanarak bu yapılmaya çalışılıyor. Yani o Temmuz ayından beri orada bir çadır alanı kuruldu. İnsanlar hem o bölgede yaşayan köylüler hem de çevre illerden bu direnişe destek gösterme destek veren insanların toplandığı bir alan var. Sen ee, gittin değil mi o alana? Biz başka bir proje için, ben gitmedim, ekip arkadaşlarım gitti. Oradaki e, şey, insanlarla, yurttaşlarla görüştüler. E, orada, bu işte Temmuz ayından beri devam eden bu e, direnişte, onlar tabii çok çalkantılı sürelerde yaşadılar. Bir ara alandan e, geri çıkartıldılar. Ondan sonra o alandan çıkmamak için e, hemen jandarmaların önünde tekrar bir e, kamp kurdular vesaire. Yani çok ciddi anlamda bir mücadele var orada ve bu mücadele de Karşılığını veriyor, vermeli de. Aynen, yani e, on, oradaki yurttaşlara e, buradan desteklerimizi de iletiyoruz. Evet, şimdi bir de şöyle bir şey var. Yeni e, keşfin tarihi de keşfi yürütmek için atanan yeni e, naip üye tarafından önümüzdeki günlerde e, belirlenecek. Onu da yani, takip edeceğiz ve gelişmeleri e, sizlere aktaracağız. E, bir başka haberimiz de e, yeşil hidrojenle ilgili değil mi? Bir evet. şura enerji dönüşümü Dönüşüm merkezi. merkezi. Onların eee, yayınladığı ee. yeni bir e, rapor, Birkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi ve Alman Enerji Ajansı işbirliğiyle hazırlamışlar. Hı hı. E, raporun ismi biraz uzun ama verelim. Türkiye'nin yeşil hidrojen üretim ve ihracat potansiyelinin tedarik ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi hı hı. raporun başlığı bu. Rapor temelde şunu söylüyor bize Türkiye 2050'de yeşil e, hidrojen ihrac edebilecek duruma gelebilir. Ve bunu da uygun yatırımlarla ve tabii ki de politikalarla gerçekleştirebilir. Biraz yeşil hidrojenin ne evet, o değil, onu, bir, onu konuşalım. bir konuşalım. Çünkü bazen böyle kullanılıyor ama yeşil hidrojen nedir ufak bir bilgi vermeye çalışalım bu konuda. Ondan sonra raporla alakalı devam Şimdi edelim. bu hidrojen bildiğiniz gibi aslında bir enerji kaynağı değil. Çeşitli enerji kaynaklarından elde edilebilen bir... E, ...sıvı hale getirilmiş bir enerji depolama biçimi aslında. Hı -hı. Doğrudan kendisi bir enerji kaynağı değil. Yani bu çeşitli e, enerji kaynaklarından elde edilebiliyor. Ve enerji elde edildiği kaynağa göre de... ...hidrojen enerjisi sınıflandırılıyor. Yani e, sanırım dört çeşit e, hidrojen e, adlandırılıyor. Bir tanesi kahverengi hidrojen. E, kahverengi hidrojen tamamen... Kömürden elde edilen hidro, e, hidrojen aslında. Yani şöyle oluyor. E, kömüründen e, elektrik elde ediliyor. O elektrikle su, H2O yani hidrojen ve oksijene çevriliyor. E, elde bir hidrojen çıktısı oluyor. Bir de oksijen e, o havaya karışıyor zaten emisyon olarak. Fakat kömürden elde edildiği için aslında e, tamam yani, o yüzden zaten kahverengi hidrojen deniyor. Hiçbir koşulda yani sadece ne yapmış oluyorsunuz? Kömürü bir sıvı yakıta dönüştürmüş oluyorsunuz. Evet. Bunun hiçbir aslında çevreci tarafı falan yok. E, gri hidrojen var. Bu doğal elde edilen. Yani bir parça daha aslında e, neden ona e, temizli. Ama işte. yine bir fosil yakıt. E, yani e, gri hidrojenin de herhangi bir anlamı yok. Bir de mavi hidrojen var. Onda da e, yani kahverengi ve gri hidrojen veya kömür veya doğal gazla elde ediyorsunuz bunu. Fakat karbondioksidi tutuyorsunuz. Tutup yer altına gömüyorsunuz. Fakat e, Levent Kurnaz daha geçen günlerde e, bunu yazdı. Böyle bir uygulamayı hayatımda da duymadım diyor. Yani bir laf olarak var bu ama Hı -hı. fiiliyatta yok. Yeşil hidrojense asıl işte burada hani gündeme getirilen yenilenebilir enerjiden güneş ve rüzgardan elde ediliyor. Yani oradan elde ettiğimiz elektrikle e, H2O'yu suyu elektrolize ediyoruz ve... Hidrojen sıvı hidrojen yanabilecek bu araçlarda da kullanılabiliyor yakıt olarak yani her yerde kullanabileceğiniz hı hı hı. yani yenilenebilir enerji depolamış oluyorsunuz tek bir emisyonu var o da oksijen o da doğaya zaten yararlı bir şey son derece mantıklı bir şey özellikle yenilenebilir enerjinin depolanması açısından yeşil hidrojen mükemmel bir seçenek bunun üzerinden gidiyor rapor bu kısa bilgiyi hı hı. de vermiş olalım. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Ondan sonra raporla devam edelim. Raporla edebiliriz. devam edelim evet. Tutukuo'dan Gerdun Dula'yı dinleyeceğiz ardından tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin raporunu konuşuyorduk. Hem biraz da bu farklı renklerle isimlendirilmiş hidrojenler arasındaki farkları da açmış olduk böylece. Raporla devam edelim şimdi. Dediğimiz gibi burada önemli olan Türkiye'nin uygun yatırımlar ve politikalar benimsemesi. Bu benimseme durumu gerçekleşirse eğer Türkiye 2015'de yeşil hidrojen ihraç edebilecek bir duruma gelecek. Tabi burada şimdi bir de bu işin bir finansman kısmı da var. Raporda buna değiniyor aslında bakarsak biraz da. Hidrojenin yurt içi kullanımı ve ihracatını sağlamak amacıyla toplam yatırım hacminin 85 ile 119 milyar dolar olacağı hesaplanıyor. Bu da 2021 ile 2050 arasında yani 2050'ye kadar bu tarihten itibaren ortalama yılda 3 ila 4 milyar dolarlık bir yatırım maliyeti anlamına geliyor. Tabi burada evet şimdi bu yılda 3 ve 4 milyar dolar az değil. değil ama şöyle bir işin şöyle bir tarafı da var. Türkiye'de bugünkü elektrik sektörü yatırımları yıllık 7 milyar dolara ulaşmış durumda. Şimdi onunla karşılaştırırsak 2050'ye kadar yani neredeyse yarı yarıya bir yatırımla bu e, ihracı sağlayabilecek duruma e, gelebileceğiz. Ve 2050'de de Türkiye ekonomisine yıllık 6 ile 8 milyar dolar e, bürüt, fayda, evet, fayda, fayda sağlaması gibi bir e, durumu da var. Bu da e, önemli. Tabi bunun yanı sıra şimdi hep hani sınırda karbon düzenleme mekanizmasının etkilerinin azalmasında da rapor e, bu e, yeşil hidrojenin. Türkiye ekonomisine bir fayda sağlayabileceğini de söylüyor. Evet bunun zaten yenilene bir enerjiyle birlikte ele alınması lazım. Evet. Yenilene bir enerji elimizde yoksa yeşil hidrojen olma şansımız yok. yok. Ama yenilene bir enerji konusunda büyük bir atılım yaparsak e, mesela diyelim ki gündüz güneşten el, elektrik elde ettik hı hı. E, ve fazlasıyla elde ettik. Bunu yeşil hidrojene dönüştürmemiz e, çok büyük olasılık dahilinde. Evet. Ve bu bize büyük bir gelir sağlayabilir. Yani, yani Raporun e, şuranın söylediği bunlar. bu. Şimdi buradan biraz da kuraklık ve kuraklığa geçelim. Evet. İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Yalçın Sezer bazı açıklamalarda bulunmuş. ve Kuraklık nedeniyle bal üretiminin her yıl kademeli bir şekilde azaldığından bahsediyor. Belli rakamlar da vermiş. Biraz o rakamlara bakalım. 4 yıl önce yıllık 106 ton bal elde eden aracıların bu yıl 60 ton ürün elde ettiğini söylüyor Sezer. 20 yıl önce ise kovan başı verim 25-30 kilogram civarındayken şu an 13-14 kilograma kadar gerilemiş durumda. Üreticilerin bir de bunun yarısına bir arı ölümleri endişesi de var. Tabii bu sadece kuraklıkla, kuraklıkla bağlantı yok. tabi tabi yani burada Zira ilaçlamaya, zirai ilaçlama evet, büyük yani faktör. O yanlış ilaçlamaların kullanılmasıyla da alakalı. Bu ama tabi bizim için Türkiye gibi bir ülke için aracılık için çok ciddi bir darbe. Evet çok ciddi bir aslında e, arı nüfusunda e, azalma ve bal üretimindeki düşüşten bahsediyoruz. Hı hı. Ama tabii aslında e, arılar sadece bal için e, yoklar. E, yani bal hatta bu konuda bazı eleştiriler de var. Yani evet. arıların e, sadece bal arıları üzerine konuşuyoruz aslında. Halbuki e, geçen günlerde bir e, arı aşkına diye bir e, arkadaşlarımız var. Bir e, yıllardır bu işte uğraşıyorlar. Nil ilk başaran ve yüngörerdim. Onlarla bir sohbet etme imkanı bulmuştum. Onlar e, üstüne basa basa söylüyorlar. Yani bal arıları türleri aslında dünyadaki yaban arılarının çok küçük bir kısmını oluşturuyor ve tozlanma dediğimiz şey yani bitkilerin çoğalmasını sağlayan e, şey asıl bal arıları değil. Bu yaban arıları ve e, çok fazla sayıda, çok değişik türde bal arılarının sayıları daha yani monokültüre dönülmüş durumda daha az çeşitlilik varken yaban aralarında inanılmaz bir çeşitlilik var ve çok ciddi bir aslında e, gerçekten önemli bir e, ekosistem için çok büyük bir faydası var bunu e, hani hesaba katmak gerekiyor evet. sadece bal üretimi üzerinden değil başka e, faktörler üzerinden de ve e, 24 temel, temel ekosistem servisinden biri arılar aslında. Belki de bence hani ilk 3-4'ten birisi. Çünkü onlar olmadığı zaman bu tozlanma ve bitki çeşitliliğinin yok olacağını biliyoruz. O yüzden sadece balarılarına değil genel olarak bütün arı türlerine çok daha sahip. dikkatli bakmalıyız. Evet. Ve iklim değişikliğinin de bunlar üzerine önemli bir baskısı olduğunu her zaman konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E tabi bu işin bir de işte kuraklık tarafı. Evet kuraklıkla da bağlantıları var bu işin. Yani o bütün dünyada yaşanıyor. Türkiye'de de benzer e, etkilerini görüyoruz. Özellikle işte Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesinde de insanlar tarım yapamaz duruma gelmişler. E, aynı şekilde hayvancılık çok büyük bir darbe yiyor. Evet biz bunlarla ilgili çok haber yapıyoruz evet, yani demaksızlık. Türkiye'nin... Hayvan ölümleri yaşanıyor Van'dan. Evet. Biz haber yaptık değil mi? Hayvanlara su yani su, su verilemediği evet. için e, hayvanların e, öldüğünü veya hastalandığını anlatıyorlar bize. Yani böyle bir ekonomik krizin ortasında işte hep bunu söylemeye çalışıyorduk zaten. Evet. Yani iklim krizi bu benzer durumları biraz sonra ikinci bölümde de buna benzer şeyler paylaşacağız, haberler paylaşacağız. Bunları çok daha fazla şiddetlendiriyor bu gibi durumlar. Evet. İklim krizi nedir diye soranlara aslında iklim krizi işte budur. Evet. diye söylememiz gerekiyor galiba. E şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Iklim habercileri devam ediyor. Herkese merhabalar. Iklim habercileri devam ediyor. Ee, kısa bir reklam arasından sonra bulut biraz e, şimdi e, iklim değişikliği ile ilgili e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres'in e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı bir açıklama üzerinden oradan devam, edelim. devam edelim. İklim ile terör sorununu ilişkilendiriyor. E, Guterres evet. zaten bununla ilgili aslında birçok daha önce de haber e, yapmıştık çeşitli yerler için Suriye için e, hı -hı, bu tür hı -hı. zaten birçok e, bu konuda haber e, yazdık. E, Afganistan'la ilgili yakın zamanda bir gelişmeler var biraz konuşuruz ve Afrika'da e, iklim krizinin çatışmaları ve terör grupları da terörist grupları güçlendirdiğine dair elimizde acayip e, yeni, yeni yeni veriler ortaya çıkıyor. Evet, değil mi? evet evet evet. Biraz şeye devam edelim bakalım Guterres ne demiş oradan da bu bahsettiğim farklı bölgelerdeki sorunlara geliriz. Ya yani Guterres'in dediği temelde aslında bu çevresel bozulmanın işte iklim değişikliğiyle beraber ve diğer farklı etkenlerle beraber yaşanan çevresel bozulmanın silahlı grupların etkilerini genişlettiğini yine aynı şekilde kaynakları kendi avantajlarına göre kullandıklarını manipüle ettiklerini ve çatışmanın önlenmesi girişimlerinin de iklim risklerini hesaba katarak uygulanması gerektiğini söylüyor. Aslında Guterres çok önemli bir açıklamada bulunuyor. Bence Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bunu yapması gerçekten çok önemli. Bunlar konuşulan şeyler Evet. ama elimizde hani bu kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu şekilde konuşulduğunu bilmiyordum. İlk defa duydum yani öyle değil mi? Evet yani şimdi şöyle hani sen biraz önce söyledin ya işte bu özellikle Suriye işte IŞİD bakarsak Guterres de e, oraya bir atıfta bulunuyor ve işte IŞİD'in bu şekilde e, zamanında güçlendiğini Irak ve Suriye'de e, çünkü bundan neden su kıtlığından yararlandığından bahsediyor Guterres ve kendi iradesini topluluklara dayatmak için de suyun kontrolünü ele geçiriyor. Orada zaten e, bir su kıtlığı var. Yani az bir kaynak var. O az kaynak üzerinde bir terör örgütünün o kaynağı sahip çıkmış, oradaki kontrolü ele alması, işte bu tarz yeni sorunlara da yol açıyor ve bu terör olaylarını da şiddetlendiriyor. Evet, Suriye özelinde zaten e, Suriye krizini yani Suriyedeki bu büyük iç savaşın ortaya çıkışından e, iklim krizinin önemli bir rolü olduğunu birçok e, önemli araştırmayla aslında görmüştük. E, yönetilemeyen bir yani büyük uzun süren bir iklim krizi kaynaklı su kıtlığı var, evet. büyük kuraklık var ve İyi yönetilmeyen bir e, su aslında politikası var Suriye'de ve bu binlerce yüz binlerce kişinin aslında kırdan kopup yani kırsal alandan kendi kendilerini besleyebildikleri alandan kopup kentlere yığılmasına ve terör örgütünün de işidinde bu e, yoksul ve çaresiz insanları aslında e, kendi elemanı haline e, ya da ayaklanmaya teşvik Neyse, edebildiğine evet. E, anlatıyordu. Bunu aslında gösteren bir başka yeni e, söz bu. Peki e, sen biraz önce Afganistan'dan bahsettin. Şimdi Afganistan'da Taliban kontrolü ele geçirildi. Bu geçirdi. Bu ele geçirmesinden itibaren de zaten iklim değişikliğiyle olan e, arasındaki bir bağlantıyı birçok e, Kur'an evet, evet. araştırmacı yeni, haber yeni. gördük. Evet. E, sen bu konuda e, neler eklemek istersin? Bir kere e, hani tam iklim adaleti e, konusunu çok sık e, ele alıyoruz. İklim adaletini o kadar iyi anlatan yani iklim adaletsizliğini aslında hı hı. o kadar iyi anlatan bir yer ki Afganistan. Hani Afganistan'da tabii birçok sorun var. Çok tarihsel kökleri olan bir sorun. Ama Afganistan iklim krizinden çok ciddi etkilenen bir bölge. Ve özellikle de kuraklık açısından. Evet. Büyük bir kuraklık var. Halen devam ediyor. Hatta İŞİD'in aslında yani eski rejimin... ...İŞİD öncesindeki rejimin ayakta duramamasını sağlayan şeylerden biri de bu aslında. İşit bunun tabi kuraklık ve büyük bir yoksulluğa yol açıyor bu huzursuzluk işit gibi Afganistan'daki Taliban gibi grupların aslında güçlenmesine sebep oluyor ama çözüm tabi ki Taliban yine değil evet. çok ilginç bir veri vardı bir haber kaynağından onu baktım onu aktarmak istiyorum. Ortalama bir Afgan hani kişi başına düşen karbon emisyonu 0.2 tonmuş yıllık. Bu e, ortalama Amerika için 15 ton yani 75 ton fark, fark var, var arasında. Orada. Yani 75'te biri kadar az emisyon salan ama iklim krizinden e, çok kötü bir şekilde etkilenen üstüne bir de iklim krizinin neden olduğu başka siyasi çalkantılardan etkilenen bir halktan bahsediyoruz ya, Taliban, halklar bütünden bahsediyoruz. Aslında. Taliban gibi bir örgütle bu halk karşı karşıya, karşı, karşıya kalmış gibi. durumda bunu bu şekilde düşünmek lazım yani hep söylüyoruz iklim adaleti konusunu yani sosyoekonomik eşitsizliklerle birlikte ele almadan bu konuların altından kalkmamız mümkün görünmüyor aslında evet. bu, bu örnek bunu bir kere daha gösterdi. Ee, bir de bunun üzerine tabii ki eski rejimin büyük yolsuzluklarla anılmasını da, yani bunlar birbirinin içine geçiyor evet, aslında. Burada yani temel olay bir adaletsiz bir durum var ve evet. bu e, iklim kriziyle beraber bu iyice şiddetleniyor ve bu işte biraz önce bahsettiğimiz, isimlendirdiğimiz bu terör örgütlerine bir kapı açıyor. O kapı girdikleri zaman da bu adaletsizlikleri ortadan kaldıracaklarını söylüyorlar ama bütün olay kendi va e, varlıklarını kendi güçlendirmekten varlıklarını, evet, başka bir şey olmuyor. Bir şey ve olmuyor. burada e, sonuçta bütün acıyı çeken de, Yine yoksun halk oluyor. Halk oluyor. Ee, i̇stersen küçük bir e, müzik, müzik arası verelim. Ne veriyorum. dinleyeceğiz? E, Been Down So Long'u dinleyeceğiz The Doors'tan. Ardından e, tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor. E, şimdi dünyaya geçtik biraz bu ikinci bölümümüzde. Oradan da devam edelim. Yeni bir rapor yayınlandı. O e, raporu konuşalım biraz. E, rapor diyor ki küresel ısınma... Yaklaşık 1.6 trilyon dolarlık iş gücü kaybına neden olacak diye bir e, raporun bir ana söylemi var. Bunu biraz açalım ne demek istiyor? E, şimdi bu ısınmanın artmasıyla birlikte e, dışarıda çalışan insanlar gerçekten işte tarım aynı şekilde inşaat sektöründe çalışan insanlar çok ciddi bir sıcağa maruz kalıyorlar. Bu küresel sıcaklık artışı ile birlikte de e, bu insanların dışarıda çalışma süresi kısalıyor. Haliyle. Aslında oldukça ilginç bir şey bu ee, daha biz hani genel olarak işlerin e, değişimi e, sektörlerin hani bazı sektörlerin e, iş e, kaybını zaten konuşuyorduk ama bu baya e, dışarıda, dışarıda, dışarıda çalışanlar açısından tarım sektörü buna dahil inşaat buna inşaat dahil aynı şekilde. dışarıda çalışanların ciddi bir aslında e, sıcaklık problemiyle e, ve buna var. Bununla beraber bir iş gücü kaybına neden ya, olacağını. Rapor şunu söylüyor bu hali hazırda yaşanan bir şey ama e, bunun yerine daha erken saatlere mesela iş saatlerini çekebiliyorlardı. Artık ama sıcaklık öyle bir noktaya oluşacak ki o erken saatlere çekmesinin o iş gücü kaybını engelleyemeyeceğini söylüyor rapor. Bunun da karşılığında işte bir rakam veriyor diyor ki 1.6 trilyon dolarlık bir iş gücü kaybından bahsediyor. Tabii e, bunu rapor şöyle farklı kesimleri dünyanın farklı bölgelerini anlatıyor biraz. Diyor ki Asya, Orta Doğu, Afrika ve Batı Pasifik'te yer alan e, tropikal ve subtropikal bölgelerdeki işçiler en çok etkilenecek bu durumda. Aslında Türkiye'de bunun içinde yani. E çok yakın. Büyük bir tarım ülkesi olduğunu da düşünürsek. E tabii, ya bir de şunu da düşünürsek inşaat Türkiye'nin çok uzun yıllardır e, lokomotif sektörüydü. Bundan sonra pek olacak gibi, gibi gözükmüyor, gözükmüyor ama. ama yani bir de böyle de bir darbe de var. Yani bunun da, da artık konuşmamız gerekiyor. gerekiyor. Evet kesinlikle. Büyük Üniversitesi'nde yapılmış kabul evet, değil evet, mi araştırma? Düyük Üniversitesi tarafından yapılıyor bu araştırma. Bir de ülke bazından da bahsediyor. Yani bölgesel olarak verdik ama ülke bazını da söyleyelim. Hindistan, Çin, Pakistan ve Endonezya'yı öngörüyor rapor. Bu dört evet, çok ülkenin etkilen, önce, çok etkilenecek ülke, ülke olarak bunları söylüyor. Ama kişi başına yaşanacak kayıplarda daha az nüfuslu 14 ülkeden de bahsediyor bunların arasında şimdi hepsini saymayalım ama Bangladeş, Tayland, e, Katar, Gana, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkeler var e, o yüzden hani dediğin gibi senin de Türkiye çok yakın bölgelere direkt olarak, direkt olarak etkilen, anılmamış anılmamış ama bu bölgesel olarak bu kadar bir yakınlık e, Türkiye'de etkileyeceğini en azından. Ete bunlar zaten e, kademe kademe hani işte on bir yer etkileyecekse. Türkiye'de 7-8-1'e etkilecek diyecektir Kesinlikle. kesinlikle. E buradan biraz da aslına bakarsak şeye geçebiliriz. Sen de anlatmıştın. Yani azından girmiştik biraz. Karbon tutma ve depolama ile alakalı Hı. bir araştırma yapıldı. E Asya İklim Değişikliği yatırımcı grubu yapıyor bu araştırmayı. E temelde söyledikleri şey onların da karbon tutma ve depolamanın önündeki engellerin e aşmak bu engelleri aşmak tahmin edilenden daha uzun sürecek. Yani aslında bakarsak diyor ki bu bir çözüm yolu değildir. Asıl çözüm yolu fosil evet, yakıtlardan bu her zaman konuştuğumuz şey. Yani karbonu ilk önce salalım, ondan sonra tutmaya çalışalım şeyi aslında evet. şu andaki teknolojiyle ve maliyetlerle biraz saçma bir şey oluyor. Bu tam hani denizi kirletelim sonra denizi temizlemeye çalışalım Denizleci gibi. O, öyle gibi. Öyle bir... Halbuki biz Bugün artık bize hızlı bir şekilde denizi kirletmeyen yani emisyon yaymayan e, enerji kaynaklarına geçmek çok daha hani direk bir çözüm. En hızlı, evet. en temiz. Ki daha ekonomik e, ucuz olduğunu da, da evet, defalarca da hem Türkiye bazında hem e, küresel ölçekte artık yenilenebilir enerji. Eğer fosil yakıtlar süvans edilmezse e, çok rahat bir şekilde e, fosil yakıtların yerini alabilecek durumda olduğunu biliyoruz aslında. Yani buraya yapılacak yatırımlar dediğin gibi bu yenilenebilir enerjiye şey yapılırsa çok daha hızlı bir çözüm alabiliriz. Ben bütün bu karbon tutma ve yakalama işte tartışmalarını ve teknolojinin biraz yenilenebilir enerjinin biraz önünü kesme evet. e, tartışmaları yani olduğunu düşünüyorum. Bizi bırakın biraz daha kirletelim. Evet, Böyle evet. bir teknoloji var biz evet. buna güveniyoruz. Biz biraz daha kirletmek evet. istiyoruz. Bu teknoloji de daha ucuz da değil daha tam olarak da çözülmemiş ama biz bunu geliştirebiliriz. Yani onu geliştireceğinize. Diğer hali hazırdaki teknolojiyi hali hazırdaki, kullanmak çok daha elimizeki e, teknolojiyi kullanmak çok daha mantıklı kesinlikle. Bu çalışmada aslı bakarsak biraz bize bundan Bunu bahsediyor. Bunu söylüyor. söylüyor. E şimdi buradan e, cop 27 ile alakalı bir gelişmeyi Mısırda düzenlenecek. Mısırda düzenlenecek e, 26, 27. Taraflar Konferansı Hı. ile alakalı konuşalım. E, kısaca ondan da bahsedelim. Şimdi Mısır bir Afrika Kupu aslına bakarsak e, bu yüzden de Afrika Birliği'nin ne bir çağrı yapılıyor bu anlamda kıtanın bu aşırı hava koşullarına karşı olan bu dayanıksızlığı, işte savunmasızlığı ve yine bu uyum ve adaptasyon çalışmaları için azaltım çalışmaları için gereken finansmanın yüksek borçlanma maliyetleriyle birlikte gelmesini bir karşı çıkılıyor haklı olarak ve deniyor ki Afrika Birliği daha etkin bir şekilde bu Afrika kıtasını temsil etmeli COP müzakerelerinde ve bu resmi olarak bu müzakerelerde bu talepler yer almalı. Kesinlikle bence de çok önemli. Afrika birçok birçok sorunla yüz yüze aslında yoksulluk, susuzluk, iklim krizi, bölgesel çatışmalar. O yüzden bu COP27 gerçekten... Bence Afrika'ya odaklanmak da çok önemli olur yani odaklanması çok doğru olur diye yani düşünüyorum. Yani bu 3 tane ülke vardı Gana, Mısır ve bir, bir ülke daha sadece o 3 ülkenin bakanları son COP26'da son dakikaya kadar müzakerelerde yer almış. Diğer İyi bir, şekilde de temsil evet, yani yani bir şekilde çok dağınık bir şekilde temsil ediliyor. Burada işte biraz da Afrika Birliği'ne bir çağrı yapılıyor ve bizi orada daha güçlü bir şekilde temsil edin. Ve Umarım isteklerimizi, öyle gerçekleşir. Evet resmi olarak iletin çağrısı var. Şimdi ufak bir müzik aramız var e, ardından tekrar birlikte olacağız. E, Deep Purple'dan Black Knight'ı dinliyoruz. Herkese tekrardan merhaba e, programın son bölümüne geldik artık. E, şimdi devam edelim hızlıca. Al Almanya. geldik Evet Avrupa'ya geldik. Şimdi Almanya'da yeni bir koalisyon kurulu e, herkesin bildiği gibi. Üç partiden oluşan ve bu koalisyonun e, yeni dışişleri bakanı ilk resmi ziyaretini Fransa'ya Paris'e gerçekleştirdi. Ve orada e, önümüzdeki haftalarda 22 Aralık'ta yanlış hatırlamıyorsam e, bu yükle, nükleer enerjinin e, yeşil olup olmadığına dair bir karar alınacak. E, Almanlar buna e, çok ciddi anlamda karşı çıkıyor en azından Dışişleri Bakanlığı'nın söylediğini. Dışişleri e, Yeşillerin e, Yeşiller Partisi'nin, evet. Koalisyon'un e, ikinci büyük partisi olan Yeşiller Partisi'nin eş başkanı olduğunu hatırlatmakta fayda, fayda var. fayda var. Bu şurada Fransa'nın bu nükleer enerjiyi desteklemesine ciddi bir şekilde karşı çıkıyorlar ve burada bir çatışma yaşanacağı, yaşanabilme ihtimali olacağını Aslında bu çok ben beklediğim bir şeydi. Hı hı. Çünkü Fransa gerçekten Avrupa'daki en büyük nükleer enerjiye dayalı enerji üretimi yapan kaynaklarını oraya dayandıran ülke halen hı hı. ve evet. bu konuda bir e, Almanya gibi bir nükleerden e, çıkış politikası da e, doğru düzgün yok. Ve bunun yenileni bir enerji olarak e, kabul ettirmeye çalışıyor. E, şu anda yani a, Fransa bütün bu bütün bunun üzerine bu, bunun, bu kavganın çıkması kaçınılmazdı. Yani beklenen de bu çatışmadan çıkacak sonucun 22 Aralık'ta e, koalisyona yansıyacağı, daha doğrusu pardon Avrupa Komisyonu'ndan çıkacak karara yansıyacağı yani Almanya Fransa'ya üstün gelirse bu yeşil etiketi e, almayacak nükleer enerji ama Fransa Almanya'ya gelirse tam üstün gelirse tam tersi bir durumla karşılaşabiliriz. Bu noktada da e, Almanya'daki yeni e, yani siyasi kompozisyonun değişmesi ne kadar önemli olduğunu aslında evet. görmeye başladık. Bu e, birkaç adım daha attılar zaten bu konuda 2038'den kömürden 2030'a çekilmesi gibi Şimdi kömürden aslında... çıkışın e, bu da ikinci adımlardan biri hatta başka birkaç adımdan daha söz edilebilir. Demek ki siyasi değişimler ne kadar önemli oluyor onu görüyoruz evet, aslında. Evet evet şimdi bu 2038'den Almanya'nın kömür hedefini 2030'a çekmesiyle devam edelim. hazır e, buraya geldi Tam oraya geldi zaten. Evet e, şimdi burada Almanya'daki bazı eyaletler bu hedeften rahatsız olduklarını açıkça söylediler. Hatta e, kömür sendikalarına, kömür işçileri sendikalarına çağrıda bulunarak bu kararı protesto etmelerini salık verdiler. Öyle söyleyebiliriz. Çünkü bunu yapan da Saksonya'daki bir eyalet, Saksonya eyaletinden geliyor bu ses. Geliyor bu ses. Temelde söylediği bu kararı uysallıklı kabul etmemelerini öneriyor kömür işçilerine. Çünkü 2030'a kadar böyle bir adil geçişin, ya daha doğrusu bir geçişin en azından işçiler işlerini kaybetmeden gerçekleşemeyeceğini savunuyor. Halbuki Almanya buraya kadar. Bunu başarıyla gerçekleştirdi. Benim bildiğim kadarıyla Almanya'da büyük bir geçiş var aslında kömürden. Hmm. Ee, hani Almanya büyük bir kömür ülkesiydi. Ve birçok eyalette ciddi bir şekilde çıkıldı. Ve adil dönüşüm politika yani sendikalarla birlikte çalışarak bu adil dönüşüm politikaları çok ciddi bir şekilde uygulandı. Almanya'da ciddi bir işsizlik yaratmadığını net olarak biliyoruz evet, aslında. Evet, evet. Almanya yeni alanlar yaratabiliyor. Yeni istihdam alanları hem yenilere bir enerji açısından hem de diğer bilişim teknoloji Zaten yeni gibi sektörlerde. hedefleri de bunu destekliyor evet. yani yeni yenilebilir enerji hedefleri bu koalisyonun hedefleri yanlış hatırlamıyorsam %80 oranında evet, evet. bir hedef koydular yani bu Saksonya'nın çağrısını çok hani e, büyük bir şey bulacağını düşünmüyorum ama e, şunu görüyoruz işte çeşitli yerlerde yani ülkelerin içinde de bu tür direnişler e, olacak kaçırılmaz olacak, olacak. Evet, evet. ama Almanya e, tüm bu özellikle yeni koalisyonuyla sosyal demokratlar yeşiller ve solun Birlikteliğiyle bu işçileri mağdur etmeden. Burada önemli olan bu, iyi bir iletişim kurmak. Evet evet bunu yapabileceğini aslında görüyoruz. O yüzden hani ama tabii ki bu önemli bir haber. Bu tür direnişlerin olacağını aslında bize gösteriyor. Ya en azından bizim önümüz için de bize de bir e, şimdiden bakın böyle bir şey olabilir diyebileceğimiz veya olmuş diyebileceğimiz. Evet, kendi oradan evet. çıkış politikamızda. Demek ki yansıyemiş. bizde neler olacak diye aslında bazen de insanın aklına gelmiyor değil. Evet. E şimdi bir de Google'la devam edelim. Google yeni Hazreti Google, e, Hazreti Google yeni bir açıklamada bulundu. Arama trendleri listesi yayınlandı ve iklim değişikliği bu trendlerde ilk sıralarda yer alıyor. En çok, çok enteresan evet. değil mi? Yani sonuçta daha önce ben hatırladım, e, hani aynı veriler mi bilmiyorum ama e, herhalde aynı veriler. Daha önce e, işte cinsellikle ilgili hani aramalar e, hep birinci çıkardı. Üç i̇şte otur, spor ya da e, otur tür popüler konular. Hı hı. Şimdi ise e, yani... İklim değişikliği. Yani iklim burada değişikliği, nasıl korunur? Nasıl evet. iklim değişikliğinden dünya nasıl biraz korunur? Biraz da etkilerinden evet. yani iklim değişikliğinin nedenleri değil de... E çünkü dünya çok evet. ciddi anlamda bir e, aşırı hava olaylarıyla karşılaştı. Dünyanın Buyur, her ülkesinde bu yaşandığı, yaşandığı için yaşandı. kıta Avrupa'sı dahil geçtiğimiz aylarda Almanya'da yaşandı. Birçok ülkede... E bu hafta içerisinde yine Amerika'da yaşandı. Bir kasırga nedeniyle... O yüzden Elazifler artık kişi, bu adaptasyon konusu... E, ...birinci e, alan haline... E, ...gelmiş durumda. Bir Kesinlikle. de ikincisi de... E, ...zaten yine bununla bağlı nasıl korunabilirim? Değil mi? Evet. Evet. evet. Yani çeşitli... E, ...şeylerden e, ruh sağlığımı nasıl... ...koruyabilirim? Ya yine aynı şekilde... Gibi. ...işte mesela Squid Game... Bu ...Kore hı, hı. dizisi de aynı... ...en çok arananlar listesinde... ...yine e, benzer şekilde... Doomsday olarak söyleriz, felaket kaydırması olarak türün Türkçeye. Işte bu pandemi nedeniyle hı hı. sürekli bir e, felaket haberi. İnsanlar aranması. durmaksızın felaket yaşamanın aslında şeyini yaşıyor i̇şte işte Gösteriyor bütün, bu. Ya bütün bu Rus sağlığı ve işte bu felaket kaydırması hepsi aslında bakarsak iklim kriziyle de bağlantılı. Yani insanlar çok endişeliler. Kısaca bunu en, en temel olarak söylersek iklim değişikliği, e, pandemi e, ve diğer. E, hem çevresel hem sosyal sorunlar, sorunlar aslında dünyayı kasıp kavuruyor bunu görüyoruz art daha daha önce anlattığım gibi böyle zevk ve sefa ile ilgili şeyler değil de canlarımızı nasıl koruruz kaygıları görüyoruz, kaygıları görüyoruz bunda o zaman bu programımızda artık zamanımız tükendi sonuna geldik haftaya tekrar görüşmek üzere iklim habercileri olarak size sevgilerimizi selamlarımızı iletiyoruz hoşçakalın. İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır